40 hadis. Riyazu Salihin'den seçilmiş hadisler. 5. Kıyamet gününde insanlar arasında ilk görülecek hesap kan davalarıdır. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple Uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda sizi sorguya çekmesin. Allah, himayesindeki bir konudan sorguya çektiği kimseyi cezalandırır. Sonra da onu yüzüstü cehenneme atar. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allah Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah Ta'ala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Birbirinizle hasetleşmeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için arttırmayınız. Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz. Birinizin satışı üzerine başka biriniz satış yapmasın. Ey Allah'ın kulları! Böylelikle kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz, yardımı kesmez. Ve onu hakir görmez. Peygamberimiz üç defa göğsüne işaret ederek buyurdular ki, takva buradadır. Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi bir kimseye şer olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve ırzı başka Müslümana haramdır. Bir iki hurma veya bir iki lokmayla savuşturulan kimse yoksul değildir. Asıl yoksul, muhtaç olduğu halde dilenmeyen kimsedir. Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerham kella demek. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Amir memurlarının çobanıdır. Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuğunun çobanıdır. Netice itibarıyla hepiniz çobansınız ve hepiniz idare ettiklerinizden sorumlusunuz. Allah yolunda cihat edilmesi için sarf ettiğin para, köle azat etmek için harcadığın para, fakire sadaka verdiğin para ve bir de aile fertlerinin ihtiyaçları için harcadığın para var ya, işte bunların içinde sana en çok sevap kazandıracak olanı ailen için harcadığın paradır. Veren el, alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey istemezse Allah onu kimseye muhtaç etmez, kim de tok gözlü olursa Allah onu zengin kılar. Çocuklarınıza yedi yaşındayken namaz kılmalarını söyleyiniz. On yaşına bastıkları halde kılmazlarsa kendilerini cezalandırınız, yataklarını da ayırınız. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Allah Teala'ya göre arkadaşların hayırlısı arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah Teala'ya göre komşuların hayırlısı komşusuna faydalı olandır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Anne ve babasına veya onlardan sadece birine, yaşlılık günlerinde yetişip de cennete giremeyen kimse perişan olsun. Perişan olsun, perişan olsun. İyi ve kötü arkadaşın hali, Güzel koku satanla körük çekenin haline benzer. Misk satan ya sana güzel kokusundan bir miktar meccanen verir, ya sen satın alırsın ya da hiç değilse onunla beraber olduğu sürece güzel koku koklamış olursun. Körük çeken kimse ise ya elbiseni yakar ya da en azından körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun. Kadın dört sebepten biri için alınır. Malı soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen diğerlerini geç, dindar olanı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgemden başka gölgenin bulunmadığı bugün onları kendi arşımın gölgesinde gölgelendireceğim, buyurur. Canın Kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah, günah işleyen ve günahlarından tövbe ve istiğfar eden bir topluluk yaratır da onları bağışlardı. Beş vakit namaz, herhangi birinizin kapısı önünden gürül gürül akan ve içinde günde beş defa yıkandığı ırmağa benzer. Aziz ve celil olan Allah, gündüz günah işleyenin tövbesini, Kabul etmek için gece rahmet kapısını açık tutar. Gece günah işleyenin tevbesini kabul etmek için gündüz rahmet kapısını açık tutar. Bu uygulama güneşin batıdan doluncaya kadar böylece devam eder. Hiçbir kişi midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak birkaç lokma yeter. Şayet. Mutlaka çok yiyecekse, midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefesine ayırmalıdır. Miskin, bir iki lokma veya bir iki hurma için kapı kapı dolaşan kimse değildir. Asıl miskin, ihtiyacını karşılayacak bir şeyi bulunmadığı halde, durumu bilinmediği için kendisine sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp, İnsanlardan bir şey istemeyen kimsedir. Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması herhangi bir kişiden dilenmesinden hayırlıdır. O da ya verir yahut vermez. Hiçbir kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi. Ancak iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın verdiği malı hak yolunda harcamayı başaran kimse. Yine Allah'ın kendisine verdiği ilim ve hikmet ile yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Zulüm yapmaktan sakının. Çünkü zulüm kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden önce yaşayan insanları birbirini boğazlamaya ve dokunulmaz haklarını çiğnemeye götürmek suretiyle perişan etmiştir. İyilik güzel ahlaktan ibarettir. Günah ise kalbini tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir. Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez kanunudur. Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalpli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Böbürlenerek elbisesini yerde sürüyen kimsenin suratına Allah Teala kıyamet gününde bakmaz. Allah Teala kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz. Onları temize çıkarmaz suratlarına bile bakmaz. Üstelik onlar korkunç bir azaba uğrarlar. Bunlar zina eden ihtiyar, yalan söyleyen hükümdar, kibirlenen fakirdir. Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teala, çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen, Kimseden nefret eder. Nerede kolaylık varsa, orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Cehenneme kimin girmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Cana yakın olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak başlı olup insanlara, kolaylık gösteren kimseleri cehennem yakmaz. Yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit kızdığı zaman öfkesini yenen kimsedir. Cennetlikler üç gruptur. Bunlar adil ve başarılı devlet başkanı, yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi. Ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen adamdır. Üç kişi bir arada bulunduğunuz vakit başka insanlara karışıncaya kadar içinizden iki kişi diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu fısıldaşma o kişiyi üzer.